Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri şu, sizin emriniz, işiniz, tek bir kişi üzerinde toplandıktan sonra biyat toplamaya kalkan kim olursa olsun, kim olursa olsun diyor, isterse İbn-i olsun, onun boynunu vurun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, bu, mesela tasavvufçularda yaygın olarak, mesela şeyhe biyat ederler, şeyh ne derse o olur, aynı sistem.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 ibadetlerimizde de ortaya çıkıyor. hacda da ortaya çıkıyor. Diğer Müslümanlar da mesela Tay Üzerine düşe ya kuvvet sahibi ise savaşacak veya boyundur altına girecek uygun gördüğünü. Yani Müslümanlar istişare edip de savaşmadan halledebiliyorlarsa, en güzeli o bu olmuyorsa bu savaşla halledilmesi gereken bir şey. Böyle olmadığı için yani asırlarda süren bir şey yani bu, bu asırda ortaya çıkan bir şey değil. Ta i̇bn Zübeyrden beri daha sonrasında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 kesmeş. Mesaf, Eşit evet. mesafedeyiz. Ne demek bu? İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani İslam'ın da, İslam'ın de üstünlüğü vardır. Ee, bunu şirin gözükmek adına, işte kafirlere karşı şirin gözükmek adına, bak eşlik, adalet, böyle bir şey adına başkalarını memnun etmek için böyle bir sistem Osmanlı'nın sistemi bu muydu? Osmanlı'da böyle değil. Osmanlı'da böyle değil.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 ondan ayrılan cemahden ayrılmıştır diyor. Bu da gösteriyor ki Kur'an ve Sünneti ölç ilim ehli ki e, İbn Abbas ve e, diğer bazı saberlerden gelen rivayetlerde Nisa el 9 ayetinin açıklamasında ulle emri minkum ifadesiyle kast edilen alimlerdir demiştir bu sahabeler. Yani sen dünyevi işlerinle ilgili olarak bu emirlere itaatle memursun.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 Baştan yani bütün İslam aleminde yaygın olan şeyler en büyük tehlikeler de bunlardan kaynaklanıyor. Bunların içerisinde mesela tefir meseleleri Müslümanların en çok sıkıntı çektiği şeylerden birisi. Bugün Suud'la dahi bu meselelerde bir sürü bulanıklık var. Mesela bizim menheç olarak benimsediğimiz yani dinimizle söylediğimiz, ikrar ettiğimiz, itikad ettiğimizi belirttiğimiz şey şu. eee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 Anne, adam Kur'an'da münafık tabirini okuduğu zaman veya mürtet tabirini okuduğu zaman, hazır tabirini okuduğu zaman, bunların ne delalet ettiğini bilmesi lazım. Ama bunları bilmeyen adamlar tekvire hükmediyor, irdidada hükmediyor veya münafıklığa hükmediyor. Ee, bu sefer ilim ehlinin sustuğu konularda bile ilim ehli olmayanların rahatça konuştuğunu görüyoruz. Bu Allah'tan korkulması gereken bir mesele. Şimdi.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 eee ehlinin kitaplarından eee bablar getiriyor, sözler aktarıyor. Muhammed bin Abdullah el ve fetva veriyor. Yani onun pozisyonu da e, çok başta. Bu pozisyonlar dikkate alınmıyor. İşte böyle cımbızlama usulü de var. Mesela el kitabında işte bu adam kafirdir, bunu öldürün diye muayyen bir şahsa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 Han gayrı gitmişsiniz. He. He. E deseydim ben sabah şey yapardık geçerdik. Ben siz bu araba biliyorsunuz Bu araba araba zaten gittiydi o tarafa Ali işi varmış. Da. Ben bilseydim gideceğinizi beraber şey yapardık yani. ve Ali'ye gönderirdim sizi. Yok burada. Sakın öyleydi, öyleydi. Önüyorsun. Aleykümselam. neredesin? İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bizim özellikle en büyük fitnelere muhatap olma konumundayız. Aynı zaman olarak. Burada herkesin kendi konumunu bilmesi gerekiyor. Yani ne yapması gerekiyor. Çünkü bizim iki tane şeyimiz var. Birisi din işlerimiz, birisi dünya işlerimiz. Burada emirlik sistemindeki e, bozukluk da buradan kaynaklanıyor işte az önce şey dediğim şeylerle. Adam kendisine biat edenlerin dünya masraflarıyla ilgili hiçbir şeyini karşılayamıyor. Dinle ilgili de karşılamıyorlar esasında da fazide ki alim birisi olsun ve böyle bir biat toplasın. Bu biatında yani alim kişiye yapılan böyle bir da, yani işlem olarak biatın kendisi bir daha bu sadece halifeye olur. Biat etme söz verme yani söz verme demeyin de biat etme yani el ve gönül birliği şeyi bağlanması. Şimdi bu adam ilim sahibi bile olsa mensuplarının kendisine biat edenlerini dünya maslahatlarını karşılayacak güçte de değilse bu biatın hiçbir anlamı yok. Dinle alakalı olan konularda eğer onlara kitap ve sünnete göre yönlendiremiyorsa bu dini açıdan da tamamen sakat oluyor. Ama sadece böyle bir e, biat işi başlı baştan bir bidat uygulama. Bu dediğim gibi, yani Önergün Hakkalar Yalancı sözüyle sahip olmadığı sadece sadece işte yol emirliğinde, o da işte yolda konaklama, ne bileyim buna benzer, alışverişler şudur budur, bu konularda her kafadan bir ses çıkmasın diye söz birliği sağlamak için uğrungörülen bir şey. Bizim de mesela küçük çaplı düşündüğümüzde bizim aramızda böyle bir şey nasıl olur? Yani Müslümanların illaki söz birliği lazım. Söz birliği yani fikirlerin ayrıldığı, görüşlerin herkesin bir görüşe sahip olduğu konularda farklı görüşlerle bu cemaatin dağılmaması için böyle bir şeyde mesela bazen mesela yaşlı olan kimsenin sözü dinlenir, bazen işte ilim olarak büyük olanın sözü dinlenir. Bu bu manada böyle bir şeydir. Ama bunun için biat gibi bir uygulama. Olmaz yani. Bu sünnette böyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey olsaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan bir sürü bedevî yani uzak yerlerde olan, hicret etmemiş kimseler vardı. Onların her birine emir tayin erdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. devlet olduğu zaman kendisi tarafından gönderilen halifelere bağlı olmuşlardır. Fethedilen yerler. Valiler. Valiler. Valiler, din ve dünya maslahatına sahip kimseler yetki sahibi artık. Ama bunun olmadı. Yani İslam'ın devlet olmadığı, böyle güçlere sahip olmadığı fethedemediği yerlere gelince e, kişi mesela itban Malik, Radyalan'ın hadisinde geldiği gibi, biz diyor falanca bir kabileyiz. Seller bizim senin yanına gelmemize engel oluyor. Burada sadece bir imam tayin etme var. Namaz kıldırması için. Yani kendi <gülüyor> aramızdan bir emir seçin, ona biat edin diyebiliriz Allah Resulü Aleyhisselam bu boyutta. Yemen'den Abdukhaiz kabilesi geliyor mesela. Tebliğ için gönderdiği var mı Allah Resulü'nün? Maşallah. Onlar hem imam hem dini anlatan tabii, mı? Tabii, mazidin cebelin işte Yemen'e gitmesi, Musel-i Şahin, Yemen'in başka bölgesine gitmesi gibi. Oradan kalıyor, yerleşiyor. Hocam, Kur'an'da Allah Celle Celaluhu'na tam ayet aslında, Şahat Üstü'ne soracak mısın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e, Allah Celle Celaluhu'nun mevzularda Onlara da anlıyor, istişare ettiler. Ya. Yani, hocam, ben niye anlıyız yazmışım? Böyle maiz yok. İstişare... Yani? İstişare ediyor zaten. Anladın bizimle. Şimdi, istişare <gülüyor> ehil olan kimselerle, görüş sahibi olan kimselerle, istişare ediyor Allah'ın Resulü'yle. Mesela Belir Savaşı'nda, Uğut Savaşı'nda olduğu gibi. Mesela savaş, e, her ne kadar cihat, ibadet olsa bile savaş meselesi dünyevi bir şeydir. Yani bu donanım meselesi, taktik meselesi, bunları bu işin ehli olan kimselerle istişare ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Görüş alıyor. Yani açık okuduğumuz gibi yani Aynen. İşte Buradan hani itaat kapsıyor mu herkes yani? Bir uşağı da bana söyledim, rahmet. Herkes derken? Yani mülafıkları, şeyleri onlarda kapsıyor mu? Yani buradaki itap umumi. Ama Allah Resulü onlarla istişare etmiyor. Ve فِي الْاَمْرِ diyor ayetin ayetinde İstişare kimse onlar değil. Şimdi bas. Kime gitim? rahmetin رَحْمَةٍ مِنَ Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. اِنْ كُنْتَ فَاتْوَانْ غَلِيزَا kalbi. Eğer katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Bu müminler hakkında. Yani bunlar müminler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihadlarında pek çok mücadelelerinde yanında olmuş kimseler ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bile şey yapıyorlar, üzüyorlardı yani. Yani herhangi bir şey emrettiğinde, herhangi bir şey söylediğinde ağırdan almaları bulabiliyordu bazen. Mesela Uhud Savaşı'nda Allah Resulü'nün etrafından da alıp gidiyorlar. Herkes kendi canının derdine düşüyor. Sonradan ayıkıyorlar, geri dönüyorlar falan. Yani insanlık hali bu tip şeylerden dolayı Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendirme yapıyor. Yani bunun gibi bu savaş alanda olan bir şey diğer e, yerleşik hayatta illaki bir, bir takım sıkıntılarla Müslümanlar karşılaşır. Birbirinden göreceği sıkıntılar olur. Sen Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Yani e, bu senden değil Allah rahmet ettiği için... E, yumuşak davrandık, şayet sert, katı kalpli davran sayesinde etrafından dağılıp giderlerdi. Demek ki Allah'ın rahmeti sadece Muhammed ve Vesselam'a değil, o ümmete. Şayet Muhammed ve Vesselam onlara sert davransa, onları hidayetten mahrum etmiş olacaktı Allah. Allah'tan bir rahmet sayesinde yumuşak davrandın ki, onlar etrafından dalmadılar, Onlar, fa'fü anhum, yani onları es geç, affet, görmezden gel bazı e, ağırdan alışlarını. Ve şâbir hum pil emr. İş konusunda onlarla, bunlar müminler, yani hata yapan müminler, Allah Resulü'nün emirlerini yollama konusunda gevşeklik yapmış bazı konularla bu müminler. Yine de diyor, işte bu sebeple onlarla istişare etmemezlik yapma. Yani emri dinleme konusunda belki ağırdan almaları, e, hataları oldu. Bu senin onlarla istişare yapmana engel olmasın. Şabirhum fil Te in azante, eğer azmettiğin zamanda yani kesin karar verdiğin zamanda onu gerçekleştir diyor Allah Azze ve Celle. Yani istişare etti, bir karar çıktı, artık onu gerçekleştir. Nitekim bu tabiinde e, istişare yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Resulü uygun görmüyor savaşmayı. Yani şartları değerlendiriyor ama yani sahabenin o zamanki bakışına bak ki herkes kaza gelmiş. Yani galeyana gelmiş çünkü Bedir gibi bir pozisyonda yani çok daha azınlık, silah donanım bakımından çok daha azınlık olmalarına rağmen galip gelmiş bu topluluk. Allah'ın yardımıyla. Buradaki Allah'ın yardımı unsuru bir an gaflet sebebiyle unutuluyor olmalı ki o anda. Kendilerinde bir şey zannediyorlar bunu. Şu an düşmanlara nazara bizim Bedir'deki hazırlıklarımızdan daha fazla hazırlık var elimizde. Sayı olarak da daha fazlayız onların da sayıları ondan daha az vesaire. Savaşalım diyorlar illa. Israr ediyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bazı çekincelerini de getiriyor. Herkes yani söz birliğiyle Allah karşısında savaşma. Yani savaşma konusunda azimli oluklarını belirtiyorlar. Tamam o halde diyor. Ve Allah <gülüyor> Resulü Aleyhissalatu Vesselam gidiyor zırhını, savaş zırhını hazırlığını yapmaya gittiğinde aralarında diyorlar ki isra-i hata yaptık. Yani Allah Resulü böyle şeyler söyledi, biz dinlemedik, atladık bu işe. Allah Resulü geldiğinde bu işte vazgeçtiğimizi söyleyelim. Allah Resulü geliyor, e, diyorlar ki, ey Allah Resulü biz yanlış yaptık. Bir peygamber diyor, savaşta yani zırhını giydim artık diyor. Yani artık azmettim bu ayetle emredildi gibi, yani artık azmettim manasında bu. Ondan geri dönüş yok. Bu yine kazanılabilirdi bu savaş. Çünkü istişare yerine geldi olur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istişaresinden farklı bir görüş çıkmış olabilir. Mesele değil. Sizin dediğiniz gibi olsun. Bunda bile Allah'ın yardımı olabilirdi. Fakat iş Uhud Harbi sıcağı sıcağına gündeme geldiği zaman Allah Resulü'nün direktifleri yine dinlenmedi. Yani okçu <gülüyor> tayin etmesi. Burada bir iştihat var. Rey var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize burada beklememizi işte belli bir sebebe binaen söyledi. Bu sebepten kalktı diye iştahat ettiler ve çoğu dağıldı. Dikkat edin azınlık. Yani 50 kişilik okusudan 4-5 kişi. Yani onda biri denilecek bir azınlık hak üzerinde sevaat etti. Onlar yerlerini terk etmediler. Diğerleri gitti. Ganimet şeyi de var bunun içerisinde. Ganimetten pay almak, esnaf denilen... E, Şimdi ganimetten zaten bütün hepsi pay alıyor da, eslap denilen hüküm öldürdüğün, yakaladığı kişi esirin veya mahdülün silahlarına, eşyalarına sahip olmaktır. Savaş hukukunda. Buna sahip olmak için bunlar yerlerini terk ediyorlar. Ve bu terk edişlerinde de görünür bir mazeret var. İşte Allah'ın Resulü emrettiği sebeb ortadan kalktı diye iştahat etmeleri. Allah Azze ve Celle zaten bunu ayetlerinde açık açık belirtiyor. Yani Peygamber'in dinlenmemesi, kulak verilmemesi, nasihete uymaması veriyor. Bunlar oluyor. Yani bu yenilginin sebebi, aralarında Allah Resul olmasına rağmen, iman etmiş kimseler olmasına rağmen, müşrik bir toplular, Müslümanlar yeniliyor. Çok büyük bir ders bu Müslümanlara. Yani biz girdiğimiz her savaş kazanacağız çünkü biz iman ehliyiz diye. kendilerinde bir şey buldukları zaman, hissettikleri zaman bu ümmet kaybeder. bizden değil yani bunların üstlülüsü. Yani galip gelirsek bunların ilişkisi bizden değil, böyle itikad edilmez. Sahabelerin gerekir. savaşma konusunda Allah Rasulü'nün istişare ederken Allah Rasulü'ne itaatsizlik değil ama o değil baskın mi? çıkma. Yani e, istişarede Allah Resulüne karşı biraz baskın çıkma mı diyebiliriz ona. Şimdi esasında bu istişarede pek problem gözükmüyor. Yani asıl problem burada değil. Yani buradaki problem çok... E, cüzi kalır. Yani buradaki sadece dünyevi bir iş. Dünyevi bir iş konusunda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istişarede yönlendirme var. Tamam. Normal. Ama Müslümanların yani burada ca, e, caiz olanı bozmak gibi bir şey yok. Yani Allah'a isyan yok. Ama Müslümanların uyanık olması gereken bir konu. Mesela hurma aşılanması meselesi biliyoruz Ebu Rafi şey Rafi bin Hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki, bunları diyor aşılamasanız, onlar farklı bir şey söylüyorlar, yani böyle şey yaparız. ''Aşılamasanız olmaz mı?'' derdesine gibi, <gülüyor> ''Aşılamayın'' demiyor yani. Öyle bir şey söylüyor, yani mecburi koşmayan bir şey söylüyor. Burada, e, yani karambolde bir şey söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Aşılamasanız nasıl olur?'' gibisi Onlar da daha öncekinin şeyiyle derhal bunu uygulamaya koyuyorlar. aşlamıyorlar aşlamayı terk ediyorlar. Ve o sene uğrun olmuyor, kurma ağaçları koyuyor, meyve vermiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyorlar ki böyle böyle oldu. Siz diyor, dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Ama diyor, size ahiretinizle ilgili, deninizle bir şey söylemişsem onu haberine yerine getirdim. Yani burada alanda tayin ediyor. Diğer taraftan burada şöyle bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatırsa o toprakların insanı. Yani hurma aşılamalarla ilgili bir şeyi bilmemesi düşünülemez. Yani böyle bir şeyi, masad bilmemesi düşünülemez. Burada tamamen e, farklı bir ders var. E, şimdi mesela karnında sıkıntısı olan veya isal diye tercüme ediyorlar. Belki isal diyor. Kardeşinin karnı ağrıyor diyor. Ona bal şerbeti içir diyor. Tıp dünyevi bir konu. Bal şerbeti içir diyor. İçiriyor. Ey Allah Resulü daha kötü oldu. Ishal arttı diyor. Sen ona bal şerbeti içirmeye devam et diyor. Bak burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azim ne söylediği bir şey var. Diğerinde karambolde söylüyor. Aşlamasanız nasıl olur? Yani burada yönlendirme yok Allah'ın üstünde. Bunu itaat makamında algılayıp yani istişare edilecek dünyevi bir konuda tam tersi bir şekilde itaat ederek yanlış bir şeye yönleniyorlar. Ama burada bir azimli bir emir var yani. Demek ki emir kipiyle Allah Resulü'nün insanlara bıraktığı şey arasında bir fark var. Burada bunu anlıyoruz kardeşinin kanı daha kötü ol, daha kötü olur. üç sefer tekrar ettikten sonra, dördüncüsünde yine söylüyor Allah Resulü Aleyhi Satırsan. Ondan sonra diyor ki, iyileşti yalan Allah Resulü. Şüphesiz diyor, senin kardeşin kanı yalancıdır. Allah ise doğruyu söyler. Ardalarını ürettiklerinde, kustuklarında sizin için şifa vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Diyor. Bak burada Allah Resulü Aleyhi Satırsan vahye dayanarak bir, bir şey bulmuyor. Demek ki dünyevi konularda Allah Resulü tıpkı diğer insanlar gibi. Peki haki dünyevi konu Cihazı Orada istişare yapılan konu savaşmakla alakalı bir konu değil ama dünya yani bir konu. Cihat Yani savaş taktikleri, savaşılıp savaşılmaması Siz bu ediyoruz. dünyevi bir konu. Ha. Yoksa cihat edelim mi etmeli mi değil bu. Sadece bunun zamanı, şartları, işte uygulanacak taktikler. Bu mesele. Yani Allah Resulü da orada azim görüyor olabilir de. Bu azimdi. İnsanların kalplerinde bilmiyor tabii. İlerde ne yapacaklarını nasıl değişeceklerini de bilmiyorlar Yani kaybı bilmiyor. Peki o bu şerram bir, bir sahibi olması gerekiyor mu yeni olması gerekiyor yani? yani bu, bu kurumsallaşmış yani. olarak böyle bir şey dinde yok. Yani sadece bu halife için geçerli. Ama Müslümanın kendisinin uyanık olması lazım işini mesela kimlerle istişare edecek? Yani mesela dini hükümlerde ilim ehliyle adam e, ne bileyim herhangi bir mesela marangozluk ise marangoz ustasıyla istişare eder. Elektrik işlerini tutup işte ilim ehliyle yani dini ilim ehliyle istişare etmesi manasızdır. Mesela bizim tasavvutaki şöyleydi. Şimdi biz hadislere bakıyoruz, sahabenin Allah Resulüne bağlı bu emirlik meseleleri falan. İşte Şeyh de anlatıyor, izinsiz hiçbir şey yapılmayacak. Ben şimdi siyusrara gidiyorum o zaman. Yani benden izinsiz kimse bir şey, bir yere gitmesin şeyi var. İl dışına çıkma gibi. Mesela şu an resmiyette de böyledir. Memur kaymakamdan izin almadan, validen izin almadan şehir dışına çıkamaz. Aynı bu böyle bir şey söyledi şeyler. Ben şimdi her pazartesi sabah arıyorum Şeyh'i. Efendim ben işte Sivrisar'a gideceğim şimdi. Göreceğim. Gidebilir miyim? Git. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu. Artık o da bıktı. Dedi ki tamam bundan sonra sormana gerek yok. Sen git. Ya ben bu zaten düzenli. Şimdi bunun ne manası var? Yani benim bunu ona sormamın ne manası var? Bu dünyevi bir mesele. Mesela burada kardeşler var. Deseler ki işte... Ben şu işi yapıyorum, şöyle mi yapsam? Beni ilgilendirmez ki o. Şu malı şöyle mi alayım, şöyle mi satayım? Bu benim alanım değil. Bu işin uzmanı ben değil. Ne yaparsan yap. Sen bunu ehliyle istişare et. Ticaretten anlayanla istişare et. Yani Bunlar ayrı mevzu. İstişare de burada herkese yapılacak diye bir şart değil. Yok mi? öyle bir şey yok. Müminlerin, müminlerin arasında istişarenin konumlusu neyse onun ihtisası olduğunda onlarla istişare et. Yani edelim. sen öbür türlü, öbür, türlü öbür türlü yaparsan yani işin içinden çıkamazsın herkesten Durum, bir şey çıkartıyor. Yani i̇çeriğin durumuna göre kişiler değişebilir yani. Burada. Yani zaten e, halk arasında konuşmada öyle değil mi? Ehli olmadığı konularda hakem kesiyor adam. Evet. Adam senelerce bu işi yapmış. Yani o işte uzmanlaşmış. Bunu niye böyle yapmış diyor. Ya senin bilmediğin bir hikmeti var o işin. Adam bu sistemi yıllardır böyle oturtmuş. Sen bu işte hiçbir teşrik-i mesain yok. E, terini akıtmamışsın geriden konuşuyorsun. Bunu böyle yapmasaydı da şöyle yapsaydık. Senin anladığın bir iş değil o. Adam şimdi yalancı şahitliğin yayılmasında genelik yetkenlerden birisi bu. Ehli olmadığı konularda konuşmak. Şimdi biz şeyde, bu muayenede bekliyoruz. Araç muayenesinde bir tane ihtiyar amca geldi. Buna şey demiştir. İşte lastikleri pert. Yani Değiştireceğim. Adam geldi. Adam geldi. Tabii önünden birileri geçiyor, arabasıyla sırası yere giriyor, zaten o sırayı bozmak mümkün değil, bilgisayar sistemiyle veriliyor bu sıra. Kendisine gelince diyor ki oradaki öğrene, daha tandık yok muydu diyor, Onlar da sokaydınız. Yani burada tandık sokma imkanı yok zaten. <gülüyor> Ama adam olayı öyle görüyor, şimdi dışarı gittiği zaman diyecek ki ben gözümle gördüm ya, gelen geçti, gelen geçti. Gelen geçti de kardeşim bu belli bir sistem var. sen bu adama anlatamazsın mesela bu olayı. 马上 Meclis ayaklusu. Buna da örnek... Hani... Mekre'de çıkartıyan hocam... ...şeyi alıyor ya... Esci... Evet, Esci... Padre... Ya bunun şeyleri var da şu an... E, ...tam... ...hedefi buraya... <gülüyor> ...böylemek aklıma gelmiyor. Vardı yani böyle bir şeyler. Şöyle mesela hocam, mesela bidatçıyla yapalım. Onlarla bidatçıyla konuşup oturmak ya Ama bidatçı bu işini eğitmiyor. Mecburen. Onlar istişare etmezler nasıl? Başka bu işi mesela belli bir iş var. Ticaret anlamında mı? İşte ticari olsun, dünya dünyada yaşıyorsun. Ya, o konularda sıkıntı yok. Yani sen selamını vermezsin. Selam bak dini bir ilişkidir. Ya bununla da yapılır mı? Ya bana İnegöl'den bir tane dernekçi geliyor zırh pırdarıyor açmıyor telefon, dükkana geliyor artık selam veriyor, selamını almıyor <gülüyor> oturuyor ya yer alacaksın, daire alacaksın, nasıl yapalım nereden alalım, kimle görüşürüz adam geliyor hala, konuşuyor ama yani olur mu yani? yani dünyevi işlerde bir hocam. Yani şey... sen onu aşağıdıktan ya. sonra yani sen onun akidesinden dolayı davranını kurduktan sonra yani dini ilişkilerine e, dikkatli bir an sonra eğer bunu savlayabiliyorsan sorun yok. Bu aşağılanma olayı şey geçer genel olarak geçerli ya da mı? Kendi seviyesi ispat eden şey için geçerli ya da Yani anlatılmış evet. bazı bu bunlar yani ben şaşınmış bunları dinlemiş bu insanlar için geçerli. Müslüman, Müslüman, Müslüman bunlar Yani toplumun genelini bu bidatçiler kapsamında göremez, yani evet. o tavırla hareket edemez. Hocam, şimdi de, şimdi bidatçı dediğimiz insan, şimdi biz e, tasavvuf değil, adam cahil. Evet. Bidatçı. Bidatçı mı? Cahil yani. yani. O hüccet ulaştırmadı. Yani kendisine... E, tebliğde bulunmadığın kimsel ile selamlaşmakta sıkıntı yok. O yüzden ama geçen dersimizde böyle dememiştik yani şimdi hani adam söyledi. Budget ulaştırdığın anlattı farklı. Tamam olur. bunlar bir dacti. Biz bunların bir dacti hani olmadığını, şey, yani yani. olmadığını söylemiyoruz. Biz bunların bir olmadığını söylemiyoruz. Hecir mi uygulanmayacak bir dactiler o zaman? Hecir konusunda yani bizim hecir uygulacağımız kişi hatta ben Bilmiyorum, orada hatırlarsan yani, şey de söylemiştim. Yani e, Mesela İbn-i kitabında kategorize ettiği bir şey var. Şimdi İbn-i Teymiye'nin kendi baktığın zaman İbn-i davetine uyan 5-6 kişi var hayatında. Evet, evet, evet. O eşarilerle destekleşmekten bahsediyor mutezler ve benzerlerine karşı. Ama eşarileri de retbeyeden geri durmuyor. Ama İbn-i Teymiye'nin zamanında İbn-i Teymiye'nin aile yani. sonuçları. Şimdi bu bize vücret olur mu? Yani vücret değil tabii ki. Yani, değil, değil. Şimdi yani şimdi şimdi biz neden bu değil, alimleri yani. örnek alıyoruz? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam aslında bir var mıydı? Yani böyle kurumsallaşmış bir tamam. Mesela örnek alalım sahabeyi örnek alalım. Sahabelerin aslında böyle bir e, yani bizim pozisyonumuz gibi bir pozisyon yok. Mesela bir sabit diye birisi çıkıyor, ömer bin Abdurrahman diyorlar. Hucret ikamesinden sonra Sürgün ediyor ve bununla kimse o konuşmasın diyor. Halife mi? Ya? Halife olarak söylüyor. Yani bizim kendi pozisyonumuzda e, sahabeden örnek alabileceğimiz bir pozisyon neredeyse yani birebir mutabık olan yok. Hı. Şimdi biz bu tavrı bütün bir ile uğradığımız zaman işte bizim şu ortaklığımızdan başka kimsemiz olmaz. O zaman şu var şimdi biraz da zaman tam böyle oturaklı şey yok yani mesela tasavutun, çoğusun, dolusun yoktu yani ama ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde mesela bize bildiriyor yani sonuçta bunda zamanlar olacağız yani şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve olmaz böyle mesela şimdi e, Tabii Hali ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak hüccet ulaştırıldığıyla ulaştırmak arasında fark görüyor mu? mesela soru sormaktan yasaklıyor çok soru sormaktan Enes Radyoğan diyor ki biz diyor keşke diyor bir bedeli gelse de onun vasıtasıyla sorsak diyor. Niye? Çünkü kendileri çok soru sormaktan yasaklanmış. Allah Resulü'ne böyle bir muhalefet yapmak istemiyorlar. Fakat bir bedevi geliyor sorularına Allah Resulü'ne şunu sor diye sorduruyorlar. Allah Resulü bedeviden buna tolerans gösteriyor. Yani hüccet ulaştırdığımız kimseyle ulaştırmadığımız kimse arasında fark var. Şimdi Sufi'ye ulaşan hüccet kim tarafından ulaştırdığı şekilde ulaştı mesela. Yani bu adam bidatçı. İlla bidatçı olmasını engelleyen bir şey değil bu çözünün başkulaşmaması. Bu adam bidat bir yol tutmuş. Ama uyarılmamış değil mi? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davette bulunduğu zaman kim vardı ki? Her şey müşrikli yani. Uydurma risklerle amel ediyorlar. Yine bir bidata ulaşıyorlar. Ama e, bunun sevap alma şeyi de var değil mi hocam? Sonuçta işte Allah Resulünden değil. İnsanlar diyor. yöntemi bilmiyor. Yani aslında evet, menajeri bilmiyor şimdi hocam tamam da şimdi onlara göre biz de bir darbe izin İslam ya şimdi tamam evet. şimdi alan mesela onu da mesela din namına yaptığını biliyor ama hariciye göre mesela biz de mesela bir darbe onlara göre Allah olsun yani kaftını diyorlar ya teşekkür ediyor sofra göre mesela sofra da saat teşekkür ediyor yani şimdi bize göre de mesela biz de Eylül düşünmek e Allah yani Allah'ın izni inşallah her masatlıyor Akhı, şunaki ayıla da lazım. Mesela biz sana şunu söyleyemeyiz, kimse söyleyemez yani. Sen git işte tasarrucların şefine, yani bunların gönderilerine, davetçilerine git tabi ed. Bu bir kere sünnette böyle bir şey yok. Bilakis ismi teşabbihler. Yani bunlarla davet yapan kimseyle karşı sakınma emri var. Biz bunlardan <gülüyor> sakınmıyoruz. Haft, <gülüyor> haft ne, kabati ne? Kur'an sünnet demiş, halk ona Kur'an sünnet demiş, sana oynaymış. Yani insanlara bu konuda bir kutça biz avamdan bahsediyoruz. Yoksa onların davetçilerinden değil. Mesela kendi pilatına davetçi olanlar var. İşte bunlara <gülüyor> çevirelim edelim, çevirelim. Tabatı şu olarak diyordun mesela. Hani halk dediğimiz anlarından mecburi ilişkileri de buluyor. Adam bak bana. Her aynı bir işle gittiği zaman adam sana otomatikmen gittiği yolu, hak olan yolu anlatacağım. Bir şeyler söyleyecek senin de sakalısın. Söyledin abi bunu, ben yani Kur'an'dan bir derin var mı? Yani söyler misin? Veya sünnetten bir derin var mı? Söyler misin? Ne diyelim? Susuyor icadında, sen bir şeyler söylüyor. Hani o anki şeyde, adam sana vidatını enjekte etmeye çalıştığında, kardeşim, yani, yani o an belirliyor zaten bu adamın neşey olduğunu. Şimdi öyle. Yani, bir daha gidecek çünkü alışverişe sarmıyor yani. Gide Mesela bidatçıların ekolleşmesi yeni bir olgu değil. Yani ilk <gülüyor> işareler, maturiler ve diğer kalır. Bunların ekolleşmesinden sonra biz hadis kitaplarına baktığımızda bu râdilerde hadis alındığına, şahitliklerine başvurduklarını görüyoruz. Yani bunlar bidat değil. Hadis evlilikler bunların şahitliği kabul edilmiş. Şimdi, Hristiyan, Yahudi veya Müslüman olup da bidat evli olan kimseler. Burada da e, aranan şart şu, adil olacak. Bidatçı adil olur mu? Aslen adil değildir ama kendi inandığı esaslarda adil olacak. Bazı bidatçiler münafık. Yani kendi koyduğu esaslara muhalif eden kimseler. Özellikle hadis-i bu çok. Biz örneklerini veriyoruz bazen. Yani bunlar sadece Kur'an diyorlar fakat buna oynuyorlar. Yani kendi koydukları esaslara muhalifler. Bu adil şahit değil. Bu sünnilerden birisi bile olsa, eli sünnetten biri bile olsa, inandığı değerlere muhalif e, davranıyorsa, bunu da şahitli geçersizdir. Yani burada e, sünnilik, bir, de değil, bir olma meselesi değil. İşte istişare meselesinde aynı şey geçerir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatı Resulat önceleri, mektupları başkasına güveniyordu mecburen tezmlesi Sonra Zeynil sabit'e evreddi, güvenmiyorum yani kalbine bir şey geliyor. 15 günde de Süryan öğreniyor. Artık onlardan gelen mektibar bu itibar ediyorsun. Yani konum değerlendirmesi var. Biz şimdi şu bulduğumuz ortamda potansiyel olarak herkes yani Kur'an ve Sünnet'e uğruna hareket etmeyen herkes haktan satmış durumda benindir. Ama biz bunu o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bidatçıya olacak tavır bazında değerlendiremiyoruz. Ama öyle değil mi hocam? Şimdi mesela Kur'an-ı Sünnet'e hani bir günün süresi 32'ye halktan yani başka sağlıklar. Zaten öyle değil mi? Yani. Öyle. Biraz daha sağlık. Yani. Şimdi o bak, başka. E, biz burada fiil ile fail arasındaki hükmü ayırmak zorundayız. Adamın fiili bidat. Ama bununla kişinin sorumlu olabilmesi için fudgetin ulaşması lazım. Fudget ulaşmadan kişi sorumlu olmuyor. Adam bidatçı olduğunu bilmiyor. Mesela biz dernekçilere tavır koyduk. Neden? Adamlara bunun bidat olduğunu açıkladı. Sünnettekinin ne olduğunu açıkladı. Kardeşim siz sünnettekinin mescid olduğunu bile bile bu zaman şartları dernek diyorsunuz. Yani yaptığınız şey sünnette olmadığını bile bile bundan ısrar ediyorsunuz. Olay bu yani. Bunlara anlatılmış. Kudvet ulaşmış. Ulaşmayan kimse o ayrı. Yani şöyle oluyor değil mi Birey, mesela e, kendini herhangi bir yere nisip edebiliyor ama bidat işliyor, Bunu buna bidat diyemiyoruz. Yani bidat Şimdi işiyor, bak, kendini bir yere nisip edebiliyor ki… Şimdi bak, müpteli ile <gülüyor> sahibül bidat ayrı kavramlar. Müpteli, bilinçli bir şekilde bidat işleyebilir. Aynen. Sahibül bidat ise, yani sen de bir şey görüyorsun, Aynen. doğru. Sahibül bidat ise bir şekilde bidat işleyen kişi. Yani, bilimsiz de işleyebilir bunu. Mesela şöyle düşünelim, biz… Diyelim ki farz muhal, Allah korusun da batıl bir şey üzerinde olabiliriz bilmeden. Yani bilmediğimiz batılımız olabilir aramızdan, mümkün. Biz her şeyi mükemmel bilmiyor değiliz. Bir tane Müslüman da geliyor veya aramızdan birisi fark geliyor diyor ki biz şu işi yanlış yapıyoruz, delilleri böyle dese. Veya demese, kendi baştan çekmişse bunlar yanlış deyip sonra da bize karşı hecur uygulasa. Biz daha neyin, ne olduğunu bilmiyoruz yani, merdata yapıyoruz, bunu bile bilmiyoruz. Biz valla selam verdiğimizde selamımızı almasa, bizimle konuşmasa bu çözüm mü? Hocam zaten bu haricinden e, yaptığı uygulama yani, yani hüccet ulaştırmadan mesela tekfir ediyorlar. Şimdi yani tavşan daha çıkmış gibi bir tavır oluyor. Yani burada açık bir şekilde hüccet ortaya konur, net bir şekilde e, sünnete muhalefet ettirdiği anlaşılır. Buna rağmen kişi, mesela müddeli dediğimiz kişi, sünnet ortaya konmuş olmasına rağmen üzerinde olduğu yolu savunmaya devam eden kişidir. Sünneti kimin koyduğu önemli mi? <gülüyor> yani o yüzden diyoruz ya, mesela ilim ehlini, <gülüyor> mesela ilim ehlini aramızda yapılan en büyük sıkıntılardan birisi, şahit oluyorum maden, ilim ehlini eleştiriyor. Ya sen ilim ehli değilsin ki ilim ehlini ilim ehliye eleştirir. Burada yanlış fetva vermiş. Sen bunu söyleyemezsin ki, böyle bir şey yok yani. Mesela bir gün İbni Mesud var, paçaları sarkık. Birisi, İbni Mesud radiyallaha zayıflığından dolayı beni de durmuyormuş yani öyle bir sıkıntısı varmış. Birisi İbni Mesud eleştiriyor. Ömer radiyallaha kamçılıyor onu eleştirecek. Siz diyor, alimleriniz hakkında nasıl böyle eleştirebilirsiniz? Şimdi, herkesin bir pozisyonu var. İlim ehliyle reddiye verecek kişi ilim ehli olmalı. Herkes kendi başına, mesela ilim ehliyle bildiğini bilmez bu adam. Tamam biz e, taklit etmeyeceğiz, yani onun vardır bir bilgi demeyeceğiz, batıl olarak gördüğümüz veya delilini bilmediğimiz konuda tahdid etmeyeceğiz ama bu şu demek değil. Mesela Ebu Hanife'den, İmam Malikten, İmam Şafi'den veya diğer bütün imamlardan Hakka Muhalif, bizim öğrendiğimiz Hakka Muhalif pek çok fetva okuyabiliyoruz. Hem de o kadar ters. Nasıl bir alim bu sapık, böyle bir şey söyleyemeyiz biz. Bilmiyoruz. Belki dayandığı bir delil var. Belki dayandığı bir delil var sözüyle biz onu mazur görüyoruz. Ama belki dayanda bir delil vardır diyerek ona uymuyoruz. Yani burasının iyi ayırt edilmesi lazım. Sizin sapık dediğiniz mesela mesela Muhammed Zahid kimse, şimdi denanı alan olarak, size tabi mi o konularda, şahısların konularında bir yerde meselesi açıldı. Ben de diyorum ki, işte adam şu, şu Cehbi akidesine sahip bir sapıtır diyor. Evet. Bunu hani size tabi olarak söylüyorum. Öyle olması gerekir. Yani evet. öyle olması gerekir. Bunu kendi başına, işte ben de test edeyim, olmaz yani. İzlemiyle olmayan kişi Kevzer'in kitabın olsa kendisi sapıtır gider. <gülüyor> Şöyle bir hadis vardı mesela, hani ben demiştim bana elbani zayıf diyor hadis haydi dedim, hocaya sordum beni bana hani mesela. mesela ben Şeyini açıkladım, yani size size dairaktır. Dedim ki hoca söyledi şu şu isnadlı say ama elvanı şey elvanı buna sahih. Yani bu tam da olmasa han geçeli elvanı zayıf dedi ben sahih diyorum dedim. Ha yani size da yeniden Yani bu eee emanetin edasıdır yani. Şahitlik müessesesi mesai ilme göre şahitliğe getir yükümlüdür. İşte az önce anlattığım gibi marangolun, ne bileyim teknik işlerden anlayan kimselerin kendi işiyle ilgili şahitliği Adam mesela tıp. Mesela biz tıp alanında doktorların şahitliğine başvuruyoruz. Yani şu ilaç şuna iyi gelir meselesinde. Doktorlar bugün yani benim anladığım kadarıyla e, bu şahitliğe elbette kimseler değil. Fıst varır yönünde zaten eee şeytani kaybeder de asıl konu bu değil. Asıl konu mesela tıpkın gerekleri olan meselelerde bunlar samimi dürüst mü davranılıyor? Mesela tıp önemli bir konu. Senin dinliğe ilgilendirebilecek bir konuyu ilgilendiriyorsa mesela diyor ki senin diyor çare haram olan şu şeyi yapmaktan başka bir şey değil diyor. Yani bir ölümcül bir şey olduğunu söylüyorum. Veya çocuğun alınması, ölümcül bir vaka, şer'i bir hükümle içeriyor. Sen bu tabibin bu şahitliğiyle hareket edemiyorsun da. Niye? Bu hatta fasıl. Ama salih bir Müslüman olsa da şahitlik gelse bu tabibin sözüyle aslen haram olan bir şeyi zaruret olduğuna hükmediyorsun ve infaz edebiliyorsun onu. Yani şahitliklerine itibar konusunda nasıl meslek erbabına e, adil olması aranıyorsa, ilmehinde de böyle bir şart aranır şahit ilmehli, fasıksa, yani inandığı değerlere muhalefet eden birisi ise, mesela içkiye haram diyor ama içki içiyor. Böyle birisi ise, bu sana yapacağı şahitlik de adil değildir. Sıfat hükümlerinde, hadislerin sıfat hükümlerinde veya benzer konularda, sana adil bir şahitlikte bulunmaz. Mesela Hocam, İbu doğru doğrudan saklıktır demek yerine, hani şöyle demek daha verirdiniz. Abdullah bin verirdiniz. Şimdi siz de... Biz onlara kanlak ediyoruz tabi. Ben Hı nasıl diyeyim mesela? Ebu Hanika sabıhtır. Ben Ebu Hanika'yı görmedim, etmedim. Hocam şimdi boyunca onu açıyor ya, aklınıza herhalde yani kardeşleri de mesela tabirin diye. Yani mesela tabirin derken, yad etme, mesela dışarıdan mesela yad etme anlamına geliyor yani. Biliyor musun? Bu ayı Ya mesela şimdi şöyle bir şey yaptı. Hani geçenki olayı bizde gördük ya şimdi kardeş zaten önüne hadis Sahip olan hadis kitaptan yani <gülüyor> verilmesine rağmen ona uyuyoruz zaten bir problem var orada ya. yani. Yani onun de zaten de muazzamın mu? mu? demesinin bahsettiğimiz bu konu de, değil. değil. Şimdi hiç kimse bunu söyleyemez zaten. Yani hadis var, var sen hadise bakma, benim çocuğuna bak. böyle bir şey olmaz. Öyle demiyorum zaten. Şimdi bazen, yani şimdi mesela adam hadis sunuyorsun. <gülüyor> Hanım tatmin olmuyor yani, niye tatmin olmuyor onu anlamış Ya yani iman zayıflığı var yani kardeşim Hoca dedi dediği zaman, tamam hoca güveniyor. Biz yani hocanın şahitliğine yürüdük, zaten bizim şeyimiz yok. Tamam da yani güveniyoruz. Yani size şey değil mi hadis yani. Kardeş tamam ilmi oynayabilir ama hani şey gelir yani mesela bir biletçi olsun. Şimdi şimdi, Kardeş bu da... Hadis söylüyor, var? Mesela. Hadis, tamam hadisle delil getirme meselesinde veya ayetle delil getirme konusunda iki durum var. Birisi mantıkla delil getirme, birisi mefhumla delil getirme. Sen hadisi getirirken, hadisten anladığını karşı tarafa veriyorsan, bu mefhumla delil getirmedir. Mantık birebir lafzıdır. İşte birebir yani. Mesela Şimdi, bir şey yapsam bile. Hiç Muhtan... enki olayda o oldu. Şimdi mesela delik mesela delik anlam biliyorsun. ya. Yiyet Yok, batırmadı ya. Şimdi birebir getirdik. şeyi biz birebir getirdik, o kendi anlayışını getirdi. Şimdi mesela bir ad, yani bunun niye buraya? Çünkü mesela bir ad iyiler yani, biliyoruz ya iyiliğe ilkin vermesi lazım. Şimdi bazen mesela karşılaştığınız zaman ben kapanan sürüyorum, açıyorsun. Şeyini, senet işte bu, bravi falan hepsini sürüyorsun yani senet metin kısmını. Allah geldi, diye benim hocam böyle demiş. Yani benim gelim yeli orada or orda mesela olmam gerekiyor evet, ya da benim mesela bana ücret sun sunduğu zaman alım bana hadis sunuyor bir e, hadisi uymam lazım ama hani benim hocama söylen de gel gelim demek boş değil yani değil mi? Herkesi alır baz. Yani hadis saydığındayım dedi bahan diyeyim dedi sen zaten ya baktın. Yok bir bahan var da şu ne söylenmiş bu. Yani onu kabul etmeyeneğmen bir tavır mı koymamız gerekiyor? Şimdi bizim evet. hadisler karşısında şöyle bir durum olmasa. Yani ya. Bak, aynada aynada benziyor, benziyor, hadis Direkt sana benziyor. ulaştığı zaman ondan Olsun. sen ne anlıyorsan, bundan sen amel edersin. Ne anlıyorsan. Ama senin anladığın şeyi başkasına dayatma hakkın yok. Hı. Çünkü karşıdaki aynı hadisde başka bir şey anlayabilir. Bunlar mümkün. Böyle bir iktiraf olduğu zaman hangisi, Tabii, şimdi zaten Kur'an ve Sünnet. Şimdi hocam. işte ilim ehlinin burada e, bir farkı var. Böyle bir iktiraf meydana geldiğinde eğer karşılıklı, e, yani görüş ayrılığı veya zıtlaşmaya gidecek bir şey varsa ilim ehlinin burada doğru ortaya koyması lazım, delillerle. Mesela sen buradan böyle anlamışsın ama bu böyle anlaşılması, sebebi şu. Mesela hadisi okuyan <gülüyor> kimsedir, ikisi de Arapça bilmiyor mesela. Dolayısıyla bunlar tercüme eden kimsenin anladığı şekilde tercüme ettiğine muhatap bir yerde. Bu adam bu hadiste mesela adam birisi şeyi metinde bir oynama yapıyor. Metinlerde var. Tirmizi. Abdullah Parla tercüme etmiş. Diyor ki, sarkıtma üç şeyledir diyor. Bunlar arasında şalvar zikrediyor. Hadiste şalvar geçmiyor. Mesela sen desen ki, ya Ali sen şalvarının paçasını uzun yapıyorsun. Bak hadiste e, bunda sarkıtma olur diyor desen. Bak hadis getiriyor, niye uymuyorsun desen. O da hayır, hadiste böyle bir şey yok. Yani benim tirmizde okuduğum böyle değil desen. Şimdi bana gelse mevzu, bakarım Arapça önde, Arapça metnine şalvar geçmiyor. Gömlek geçiyor, sarık geçiyor, iğzar geçiyor. Bağlıktan sayı hadisin karşısında uydurma hadisi getiriyor. Ya o ayrı. Biz sadece sayı hadislerden bahsettiğimiz zaman. Ki bu böyle bir şey. Ama birebir lafzını söyleyebilir. Ha birebir lafzını söyleyebilir. Okulu şekilde de söyleyebilir. Yani e, Fakat mesela burada nasıl doğrusunu öğreninceye kadar şalvarın da, Şalvar da sardıklaması lazım. O ayrı bir fakat bir ne fetva verirse kardeş şallarını sarkıtmak bu sıkıntı. Yani sen, yani bizim üzerimize düşen hadislere, ayetlere muhatap ol, bunlar bağımsız bir şekilde kendi anlayışımızla muhatap olmak. Ta ki bizim yanlış anladığımızı gösteren başka bir delil bize ulaşana kadar. O delil ulaştığı zaman da ona teslim olmak gerekir, delile teslim olmak gerekir. Aynı o oldu ama şu cuma günü halka meselesinde ben şöyle anlıyordum kendi anlayışı. Hani sahabe konuşması farklı bir yerde, konuşmamak lazım diyelim diyelim diyelim. Bir abi dedi ki bak bu halka yasak ama sahabenin konuşu da geliyor dedi. Ben dedim ki tamam o zaman yani sahabe konuşuyorsa sonra size geliyor sordum hatırlıyorsanız. Siz konuşuyor ama nerede konuşuyor dediniz. Yani, Üçü <gülüyor> işte, hutbe arası konuşuyor dediniz. Şimdi, o zaman meselemin onunda şey yapması gerekiyor. Burada mesela mescidlerin genel adabı hakkında. Bak biz bu olay niye özellikle ayırdık Ömer Radyaman da ayırmıştı. Bunun sebebi dünyalık konuşmalarla seslerin, yani fısıltının üzerine çıkması, bu konuşmaların burada yapılabilmesi için. Burada caiz değil. Bu cuma ile alakalı da değil. Ama cumayı iptal eden konuşma sadece hutbe esnasında etkidir. İmam şayet oturursa, iki hutbe arasında, o oturma esnasındaki bir konuşma yine zarvete binayen olacaktır. Yine dünyalık konuşulmaz. Yani alaklar konuşulmaz. Böyle bir konuşma dünyalık bir kere. Cuma'yı iptal etmez. Ama hutbe sınasında sus desem bile Cuma'yı batıl olur buyuruyor. Yani o hutbeye mahsus aynı namaz gibi bir saygı gerektiriyor. Boş konuşmuş, boğuşsun, batıl olur. Lagavte bir, bir lafsında öyle geliyor, bir lafsında Cuma'yı e, batıl olur manasında bir şey geliyor, lafız geliyor. İçinde işte konuşmak sıkıntı mı? Normalde şibiyâle yani? Tabii. Yani ilim ve zikir haricinde yani dini maksada koşmalar açısından 81 hoş meshoşteyiz. Bunun Buna da kalabilmesi lazım. yani şimdi mesela mezhebi ilim öğrenme esasındayız. Burada mescitte ilimle meşgul olanların namaz kılanların rahatsız edilmesi caiz değil. Mesela Habeşlilerin oyun oynaması, Habeşlilerle oyun oynaması hep muknescide oluyor. Buna benzer aktiviteler de var yani mescitlerde. O zaman şeyi gözetmek <gülüyor> lazım burada. Tabii. Başka konuşabiliyoruz biliyor musun? Yani iyi sohbet yok biz mesela masada konuşabilirsin. De, konuşabilirsin. Konuşabilirsin bakalım burada. Hatta birbirimizi kızdırıyoruz. Seslerin yani. yükseltilmesi doğru değil. Mesela alışveriş yapılması. Adam mesela elma var, armut var, gel böyle sesle, caize. İti aranması bile lezafarmış. İşte e cüzdarım kayboldu. Telefonum kayboldu. Duyan var mı? Gören var mı? Burada bağırılıyor mesela. Bunlar doğru şeyler değil. Böyle değilse Ali Nur Cüz Dünya Mühendisliği istişare ediyoruz bu Onlar olmuş. bu onları bu bu gibi yerlerde yaparlar aslında. Bugün ne günçünde var. Şimdi biz <gülüyor> sık oynuyoruz şimdi. Abi. Bilmiyoruz şimdi inşallah Bu özellikle... bu şeylerde yani mesela bu oyun gibi şeylerde e, Kur'an okuyan Ders yapan veya namaz kılanların rahatsız edilmemesinin gözetilmesi lazım. Ancaiz mi? Evet, Allah Resulü'nden böyle bir örnek var. Yüksek sesle kuran okuması da... Başkalarının İyi, rahatsız edilecek şekilde sıkıntı. Hocam buraya hadis geldiği zaman, Muharrem Müslüman hadise dışında. Mesela hatta işte ben Arapça'da biliyorum diyelim. doğru lafıyla Nasır Ağabey hadisi söylüyor. Diyorum ki bu İbn-i Mace'de geliyor, numarasını da veriyorum, Nasır abi de bakıyor ona. Ama ben sıhhati vermedim ben? Yani. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Mesela e, bizim buradaki maksadımız kimseye hiçbir şey söylememek değil. Hadisi birebir aktarırsın. Ondan hüküm çıkarma kardeşim böyle yapma, böyle yapma değil. Hadisi söyle geç. Birebir aktarır mı? Onunla birebir ona söylediğin zaman o muhatap olsun, o kendi bağımsız anlaşılığıyla. E ne anlıyorsa bundan sen mesul değilsin. Yok şeyi Bire bir aktardım, hadis de açık, başkanlığına <gülüyor> çekilmiyor ama evet. sıhhatini vermedi. Evet. Bu halim dışında bir yerde bu hadis. Evet. Onunla amel etmesini mi gerekiyor, sıhhatini öğrenmesi mi gerekiyor? Sıhhatini öğrenmesi, öğrenmesi gerekiyor. Veya senden de öğrenebilir, yani bu kaynak nedir diye. Öğrenmesi gerekir. Yani Bakın bu halim dışında saatini öğrenmedi, halaman adiste amel. Yani Ebu Daud dedi mesela, Tirmizi dedi, evet. daha takasıhhatini öğrenmesi lazım. Bukhari Müslim'in zayıf artısı yok mu yani? Mesela Bukhari'ne dediniz ya bir tane zayıf. Bukhari Müslim'in görülen bir şeyler şeyiniz. var. Ama bunlar öyle problemli şeyler değil. Yani birisi bununla istilal etmeye kalkarsa o zaman e, <gülüyor> araştırılması gereken bir şey yoksa Bukhari'ye Müslim genel olarak metin ittifak ettiği şeyler onlardaki zayıflık veya şazlık gibi şeylerde yüz iyi meseleler yani problem olacak meseleler değil en fazla ne olur? Mesela e, Müslim'de gelen işte Allah Resulü'nün baldırı açık vaziyette olduğu bu mesela bu şaz bir lafz. birisi bunu getirirse burada doğrusu açıklanır Maliki'ler oraya getiriyor mesela yani burada şey var, bu halde de var, Bukhari'de bir Bunlar diyor ki Bukhari ikilendi mesela Bukhari bu konuda. Şey hadisi Enes bin Malik radıyallahu işte savaş esnasında diyor Allah Resulü'nün baldırı açıldı diyor. Bu şaibeli bir delil. Bukhari bundan dolayı yani Allah Resulü'nün örneklik onda esas yani gaflet bile şey olsa sonuçta Allah Resulü örneklik ifade eder. Bu sahih bir yoluna geliyor. Diyor ki Bukhari cerhet hadisi daha ihtiyatlıdır diyor. Fakat diyor Enes hadisi daha sağlamdır. Yani isnad olarak şu hadis o cürhüt hadisinden Uyluk Hazretleri hadisinden daha sahih. Fakat diyor ihtiyatlı olan da İbn Abbas ve cerhet radyalanda göre rivayetler diyor. İhtiyat diyor. Ondan yani. sonra masada insümenlerken ses yok. Yani onu e, kaldırıp Kaldırma. Belli zamanlarda, dersin olmadığı günlerde yapılsa daha iyi, masa temizde. İşte, yani burada yani, siz devreye girmeyordunuz abi. Masa temizde. Mesela, bu raketlerin topların suresini duyanız yani. Duyan yani. yani onu yapıyorduk da, şey. da, onu yapıyorduk da illaki çıkarılıyor yani burada hani saklayacak şey de yok, çocuk çocuk çıkarıyor, burada mesela Çocukların eğitilmesi lazım, anne babaların bununla ilgilenmesi lazım. Yani burası mescit, mescit adabının öğretilmesi lazım. Madem götürüyor çocuğu buraya, kavga ediyorlar, gürültü yapıyorlar, olmuyor yani. Çocuklar o değil mi hocam, ya babaların görmek gibi mescit için? Ya öğretmenler var. Tepsisçi yani. bir durum ne Ya o masa masa tiğnesini satan mı? <gülüyor> Yok, o şey değil, sadece bir yani. disiplin gerekir buna. Yani <gülüyor> mesela... Kaldırılır. <gülüyor> ne zaman boş olundu, mesela şöyle bir ortam. Yani ders Ama ders günlerde mesela ders saati belli, Bizim 7'den de ona kadar falan ders sürecimiz var. Bu süreç içerisinde buradan uzak durmak lazım. Yani kavuymak lazım. Belli, yani şöyle katlayıp. O gün bütün uzaklaştırılması Ondan sonra, saat ondan sonra, yani ders bittikten sonra yani dersin öncesinde, saat 7'ye kadar bir sıkıntı yok. Tamam mı? Tamam. Her zaman böyle bir üçsü oldu. oluyor. bir sıkıntı yok Birisi hani defaktan bir cüzle, cüz, cüz barındırdığına da zam beslemek. Evet ona ameliyin ifak ithamına giriyor mu? Evet. Yani itham, itham, bak zammesine gayrı dille çıkman sürece itham olmaz. Zammesinin ameliyin ifak zammesine olur yani. Yani bu isabet, ya, ya isabetli bir zan veya isabetsiz bir zan olur bu zan yani. Ama söylendiği zaman ithamı ediler. Şimdi bize bakalım <gülüyor> Zan Zammesine zanlar açılıyor işte mi? Zan da yalan, meddatlar yalandır. Zan Zandı yalandır demek. Sıltalar bölü müjdeyledir mi sen? O birbirine söyledik mi? Ya hadis de var. Nasıl? Zannın çoğu yalandır diye. Zannın çoğu yalandır diye ayet. Ne mi bu? Meddatlar yalandır. Zannın kaçınması gerekti yani. Zannın evet. Yani isabet Orantan etsem yok. bile zanna binaen hüküm sıkıntılı yani. Böyle bir şey varsa yani. Ya yani içinden geçirdiği sürece sıkıntı yok. yok. yok. yok. yok. yok. Yani o zan zaten içindeki bir şey de. Evet, zaten o bile ayet. şey, yani senin hareketlerini etkiler olur. Ayetin zamanı tecevüs etmiyor diyor ya, evet. zandan tecevüs de yok diyor. Yani Hı -hı. Zandan dolayı doğru. Yani zan Hı -hı. beslemek. Hı -hı. Biz eşinden burada değil. Ben müsterim ama her